Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyine Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim inne hazel Kur'ana yehdi lilleti hiye akvamu. Allah subhanu ve teala Kur'an-ı Kerim'inde şöyle buyurmaktadır. Gerçekten bu Kur'an... ...en doğru olan yola götürür. Bir başka ayeti i de şöyle buyurmaktadır. Zalikel kitabu la raybe fih hudellil mutteqin. Bu... Kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Kardeşlerim, Müslüman için Kur'an-ı Kerim bir hayat rehberidir. Yaşam kılavuzudur. Hayatımızı içindekilere göre şekillendirmemiz gereken bir hidayet kitabıdır. Kur'an, normal bir kitap gibi bir kere okuyup rafa kaldırabileceğimiz klasik bir eser değildir. O Ölülerin ve hastaların kitabı olmaktan çok Dirilerin ve hayatın kitabıdır Kur'an Allah'ın kelamıdır Resulullah'a verilmiş en büyük mucizedir İnsanlar onun ile hidayet bulur ve ancak onun ile hidayet üzere kalmaya devam ederler. Kardeşlerim, İslam ümmetinin başındaki en büyük musibetlerden bir tanesi de böylesine bir değeri terk etmesidir. Bütün kalp hastalıklarının sebebi Kur'an-ı Kerim'in terk edilmesidir. İnsanların imandan küfre, galibiyetten mağlubiyete, İzzetli bir halden zelil bir hale düşmesinin yegane sebebi Kur'an-ı Kerim'i terk etmesidir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: "Ve kâler ya yâ inne kavmîttehzezu hâzâ'l-Kur'âne mahcûran." Peygamber dedi ki: "Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir şey haline getirdi. Eğer sen onu okumuyorsan, onu dinlemiyorsan onu anlamaya çalışıp, üzerinde tefekkür etmiyorsan, ahkamını, ahlakını ondan çıkarmıyorsan, onda şifa aramıyorsan, onunla huzur bulmuyorsan, sen Kur'an'ı terk etmişsindir. Hayatını ona göre tanzim etmiyorsan, evliliğini, boşanmanı, mirasını Ticaretini ona göre yapmıyorsan, çocuklarını ona göre yetiştirmiyorsan sen Kur'an'ı terk etmişsindir. Senin bu halin Kur'an-ı Kerim'i terk ettiğin anlamına gelmektedir. Hani Kur'an bir hidayet kitabıydı. O halde bak Kur'an ile münasebetine ne kadar hidayettesin göreceksin. Sen Kur'an'ı terk ettiğin ölçüde haktan uzaklaşmaktasın. Kur'an'a tutunduğun ölçüde ise hakka yaklaşmaktasın. Hani Kur'an Müslümanların şeref simgesiydi. Hiç görmez misin şerefin kimlerin elinde? Kur'an-ı Kerim'i yerlere atmışlar. Postallarıyla camilere girip Kur'an'a basmışlar. Onu yakmışlar. Sen Kur'an'a sahip çıktın ölçüde şereflisin. Ve bu oranda hidayetlisin. Yoksa sen Kur'an-ı Kerim'i terk etmişsindir. Senin bu halin Kur'an-ı Kerim'i terk ettiğin anlamına gelmektedir. Allah Subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Kitabun Enzelnâhu ileyke mubârekun liyettebberu âyâtihi ve liyetedekkereû Bu Kur'an Ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Bir başka ayeti kerimede Allah-u Teala şöyle buyurmaktadır. اَفَلَا يَتَتَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ عَلَى kulubin اَقْفَالُهَا Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerinin üzerlerinde kilitleri mi var? Ey akıl sahibi kişi! Kur'an seni kendisini tefekküre çağırmakta. ''Ey kalbi selim olan kişi, Kur'an seni öğüt almaya çağırmaktadır.'' ''Kardeşlerim, bu iki ayeti kerimeyi birlikte düşünecek olursak, Kur'an-ı Kerim aklı selim ve kalbi fıtrat üzere kalan insanlara seslenmektedir.'' ''Ey akıl sahibi kardeşlerim, akıllı olmak başka, zeki olmak başkadır.'' ''Kişi zekası ile şu geçici dünya hayatında bir takım başarılar elde edebilir.'' Belki doktor, mühendis ya da tüccar olabilir ama şu mübarek kitaptan öğüt almıyorsa, içindeki kıssaları düşünüp ibret almıyorsa, emirlerine tutunup nehilerinden sakınmıyorsa, bu kişi akıllı değildir, bu kişi akıllı bir kişi değildir. O halde her kim ne kadar akıllı olduğunu görmek istiyorsa, Kur'an'dan ne kadar öğüt aldığına baksın. Çünkü sen Kur'an'dan öğüt aldığın oranda akıllısındır. Yoksa sen Kur'an-ı Kerim'i terk etmişsindir. İbni Abbas şöyle demektedir. Eğer senin bir kalp taşıyıp taşımadığını bilmek istiyorsan yani göğsünde kalp var mı diye öğrenmek istiyorsan şu üç halde kendine bir bak. Kur'an okunurken kendine bir bak. Zikir meclisindeyken kendine bir bak. Tek başınayken kendine bir bak. Bu hallerde Kalbin Allah-u Teala'nın haşyetinden korkmuyorsa sen bir kalp taşımıyorsun demektir. O halde kardeşler ya bu meclislerde hiç bulunmayan kişilerin halini varın siz düşünün. Kur'an ile huzur bulmuyorsan göğsün onun ile genişlik kazanmıyorsa onun ile hüzünlenip onun ile sevinmiyorsan o okunduğu zaman seni korku ve ümit arası bir duygu kaplamıyorsa sen Kur'an'ı terk etmişsindir. Sen bir kalp taşımıyorsun anlamına gelmektedir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Velakade yessernel Kur'anel zikri fehel min mutekkir. <gülüyor> Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alın? Kardeşlerim, günler, haftalar, aylar geçmiş. Kimisinin ömrü geçmiş. Kur'an-ı Kerim'i açıp bakmamış. Adam telefonuna yüklemiş. Evinin duvarına asmış. Velakin bir kere açıp bakmamış. Osman radıyallahu <gülüyor> teala şöyle demektedir. Eğer kalplerimiz temiz olsaydı Kur'an'ı dinlemeye doyamazdık. İbni Abbas'ın rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kişi Arap bir ev gibidir. allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ muminin لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَيْرًا Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırmaktadır. Kur'an-ı Kerim sahibine şefaat edecektir. Keşi ahirette onu okuyabildiği ölçüde cennetteki mevkisi yükselecektir. Şimdi başta nefsime sonra siz değerli kardeşlerime soruyorum. Acaba bizler bu Kur'an'dan yeterince faydalanabiliyor muyuz? Kardeşlerim şu halimizi mahşer gününde hesap zamanında düşünelim. Kur'an-ı Kerim o zaman karşımıza çıktığında bizim zararımızı mı arttıracak... Yoksa bizlere rahmet edip şefaatçi mi olacak? Bu soruyu kendimize soralım ve onun bizlere bir dost ve şefaatçi olması için halimizi ıslah edelim. Vakhiru davana haza enel hamdülillahi rabbil